Pazarlar, Değerli izleyenler, umarım iyi pazar geçiriyorsunuzdur. Ben Doğan Cücaloğlu ve program arkadaşım Polat Doğru. Her hafta sizlerle buluşuyoruz, bir sohbet oluşturuyoruz. Bu sohbete bugün konuğumuz Özgür Bolat'la devam edeceğiz. Özgür'cüğüm hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hoş bulduk, hocam. Evet ve Özgür'cüğüm sen bir eğitimcisin ve bugünkü sohbetimizin konusu eğitim olacak. Antalya'da doğdun. ...ve ben de Akdeniz çocuğuyum. Evet. O Toros Dağları'nın kekik kokusunu <gülüyor> bilen dirisisin. <gülüyor> evet. Sabahleyin ileriden eşek andırtısı var, duymuşsundur herhalde çocukluğunda. Tarlalarda <gülüyor> inek böğürtüsü ve o kekik kokusu. Sonra okullara devam ettin, Boğaziçi'nden mezun oldun. Sonra Cambridge Üniversitesi'nde... E, Eğitimde evet. liderlik konusunda doktoranı yaptım ve evet. anladığım kadarıyla bu alanda kurucu olan bir profesörle çalıştım. Evet. Adı neydi? Evet. David Frost, Cambridge Üniversitesi'nde ee, eğitim liderliğine müdür açısından değil öğretmen açısından bakıyor. Enteresan bir program. Birazdan konuşuruz. Evet. Öğretmen liderliği üzerine doktoramı yaptım. Evet. Buraya da geldim. Öğretmen liderliği programı kurdum. Şimdi evet. e, Maltepe'de yapıyoruz bunu. E, Öğretmen liderliği. öğretmen liderliği. Ona evet. açarız hocam Çok birazdan. Çok önemli. Açalım. Ve sen aynı zamanda Harvard Üniversitesi'nde bulundun. E, e, yüksek lisans. Evet. Ondan dolayı gayet referansları güçlü bir arkadaşım evet. olarak olun, bakıyorum sana. Hocam. Bugün geldi. Ve eğitim konusunda bir sohbet oluşturacağız. Yeniden hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldiniz hocam. Evet. Hocam sadece referansları değil ben bir sürü şeyde yazıp çiziyorsunuz konuşuyorsunuz bir sürü şey üstüne konuşuyorsunuz ama en temelde ben şunu sormak istiyorum benim anladığım kadarıyla siz yurt dışında çok ciddi bir çalışma yaptınız evet. eğitim üstüne çalışıyorsunuz en temelde nerede fark görüyorsunuz yani evet orada da bir takım sistemler var bizde de bir takım sistemler var çok özelde nerede bir fark görüyorsunuz şimdi ee, kelimenin Şimdi eğitim kelimesinin İngilizce kökü ne demek biliyor musunuz hocam? İngilizce'den, latince kökü, lead out. İçtekini dışarıya çıkartmak demek. Bizde eğitim kökü ne? Eğmekten. Eğmekten ve eğitmekten. <gülüyor> Eğmekten yani bizdeki eğitim anlayışı şekil vermek, Aha. eğmek onlardaki eğitim anlayışı içeridekini dışarıya çıkarmak. Eğer eğitime böyle bakarsanız o zaman nasıl bir okul kurgularsınız? her çocuğun güçlü yanlarını ve kapasitesini keşfedersiniz. Hı hı. Ve bunu açığa çıkarması için ona bir olanak sunarsınız. Ama bizde gerçekler çektir. Çocuğu eğitmek, onun düşünce yapısını şekillendirmek üzerine bir eğitim sistemi vardır. Dünyayı incelediğimizde de bu Avustralya, Avrupa, Amerika, Anglo-Saksonlar bunun üzerine kuruldur. Bizim gibi ülkelerde, Afrika, Latin Amerika ülkelerinde de bilgi vermek üzerine kuruldur eğitim. Hı hı. Ve Sizde tartışmıştık hocam yani Atatürk bunu 1921'de diyor kendisini tanımayan bireyler yetiştiriyoruz diyor. Hmm. Kendisini tanımayan bireyler yetiştiriyoruz diyor. Temelde ayrılık ayrılığı ben burada görüyorum. Şimdi bu bakış tarzı eğitimin farklılığı herhalde eğitim ortamında da kendisini gösteriyordur. Evet kesinlikle hocam. Şimdi ben e, bir e, analojiyle anlatıyorum okulu şöyle hmm. seminerlerde soruyorum <gülüyor> e, seminerlerde soruyorum. Size diyorum bir kurum tarif edeceğim. Bana hangi kurum olduğunu söyleyin. İnsanların dört duvar içerisinde tutulduğu, geniş bir avlusu olan, büyük bir duvarla çevrili olan, insanların belirli zamanlarda avluya çıkmasına izin verilen, ziyaretçilerin imzayla girdiği, müdür tarafından yönetilen, her gün yoklama yapılan, bazen şiddet olan ve en sonda da insanların çıkarken çok mutlu olduğu kurumlar neresidir diyorum. Yarısı hapishane diyor, yarısı da. <gülüyor> Okul diyor. Okul Çünkü diyor. hocam okulun özünde e, bizde kontrol mekanizması, kontrole dayalı bir eğitim sistemi olduğu için eğ eğmek demek zaten kontrol edeceksiniz. Buna dayalı bir eğitim sistemi olduğu için okullar da bu şekilde şekillenmiş. Ve şeyde hocam öğrencileri mi çevreden koruyoruz? Çevreyi mi öğrencilerden koruyoruz? Yani anlamış değilim ben. Evet. Ve bence her okulun fon... Bir de şöyle diyorlar hocam okul çocuğu gerçek hayata hazırlar diyor. Bence Hı -hı. bu çok yanlış. Okul gerçek hayat hazırlamaz. Yani bir okul hayatı vardır, bir gerçek hayat vardır diye bir ikilem olmaz bence. Okulun kendisi gerçek hayat olması lazım. Okuldaki öğrencilerin eğitim sistemi çevrenin sorunlarını sahipleniyor ve onlara çözüm üretiyor olması lazım. Ama böyle bir okulu kapalı kutu arasına koyduğunuzda bu da olmayacak diye düşünüyorum. yani evet. Direkt zaten gözlemle size bir anımı anlatayım hocam. Evet. Benim hocam David Frost'u şeye getirdim ben, Türkiye'ye getirdim. Okulları <gülüyor> gezdiriyorum. Hangi yıl? 90... Ee, 2008. 2008. okulları geziyoruz hocam. Bir e, müdürün odasına girdi, bir baktı, dedi ki Oh my God dedi. He. Bu kos koskocaman... Evet, bu koskocaman masa dedi. Evet. Bu, burası kimin odası müdürün dedim. Evet. Gerçekten dedi, evet dedim. Sonra bir tane betçi öğrenci var. Bu ne yapıyor dedi? Dedim öğrenci. He. Dedi ne niye <gülüyor> niye sınıfta değil dedi? Dedim her <gülüyor> gün şey. Al hocam, it's a crime dedi. Yani bu bir suçtur. bir Suç. suçtur dedi. Evet. evet. Yani ben yurt dışında bir şeye gitmiştim hocam, bir müdürün odası, büyük bir oda, 3-4 tane masa var, küçük bir oda ve duvara dayalı. Çalışırken arkası dönük çalışıyor, evet. birisi geldiğinde de orayı unutuyor, sonra konuşuyor. Yani mimaride de çok açık görebiliyoruz bunun etkisini. Evet evet. İşte ben de üniversitede rektörün odasına girdim, şunu bunu yaptım, o University of California'da ...Türkiye'ye geldim ve bir arkadaşımın, Aydın'ın e, kızının ilk okuluna gittim konuşma yapmak için. Ve ilk okul müdürünün odasına girdim. Ya emin ol e, bu üniversite rektörünün odasından üç müsli daha büyük ve şaşalıydı. İşte benim e, korku kültürü kavramında, evet, bunu evet. ele alıyorum, yani kitapta falan da yazıyorum. E, o bakımdan hakikaten çok uyumlu. Yani korku kültürü diyor ki, hakikati ben biliyorum diyor adam. Ve gelen öğrencilerin diyor bilmesi gereken bütün şeylerin listesini çıkardım. Ey öğretmenler diyor. Bunları öğretin. Başka bir konuda düşünmesinler. Evet. Başka bir şey öğrenmesinler. Bunun için de diyor sınavınızı ona göre koyun diyor. Ve devam ediyor. Orada şeyi de ben sormak istiyorum. Yani bu okuldan bahsettiğiniz zaman... E Okulla gerçek hayatın birbirinden ayrılan bir tarafının olmaması lazım diyorsunuz. Yani lazım okul zaten abi. gerçek hayatın bir şekilde simülasyonu olmalı, içinde olmalı, orada olmalı diyorsunuz. Evet, evet. Yani bunu nereden anlıyorsunuz? Mesela baktığım, baktığım zaman bir okulun gerçek hayatın içerisinde olup olmadığını ben nereden anlayacağım? Bir veli olarak, bir ana baba olarak, bir eğitimci evet. olarak. Bu, bunun bir göstergesi var mı? Yani var. Çok. Neye bakmam lazım? Çünkü bu çok ciddi bir şey söylediğimiz. Yani ee, sağlanır sağlanamaz o ayrı ama ne arayacağımı ben, da bilmek ben söyleyeyim, isterim. Ben söyleyeyim tamam. Şimdi siz girdiniz bir kimya dersine girdiniz. Çocukların Aha. kimyada ne iş yaptığına bakacaksınız. Tamam. Çocuk müfredattan bir konuyu işliyorsa hı hı. okuldan uzak, şey gerçek hayattan uzaktır. Ama siz ne işliyorsunuz? Ya bizim mahallemizde sular kirlendi. Hı. Biz bu suları analiz ettik kimya dersinde. Ee, hı hı. Evet. Sonra ne yaptınız? Bir rapor yazdık. E, Rapor kimya dersinde mi yazdınız? Aslında kimya dersinde yazmadık. Türkçe öğretmenimizle konuştuk. Türkçe dersinde Anladım. bizim e, ikna edici yazı yazmamız gerekiyor. İkna edici yazı da onu yazdık. E, sonra ne yaptınız? Bizim bir dersimiz daha var. O derste de e, sunum tekniklerini geliştiriyoruz. Teknoloji dersimiz. Sunumu yaptık. Belediye başkanına sunduk. Anladım. Sahiplenmiş. Biyoloji dersinde, biyoloji dersinde siz ne yapıyorsunuz biyoloji dersinde? Ya bizim okulumuzun parası yok. E, çiçekleri sulayamıyoruz, çiçeklere bakamıyoruz. Biz şey yaptık, gübre oluşturuyoruz bu derste. Oo, çok güzel. Eğer bir meslek lisesiyle siz ne yapıyorsunuz? Biz bir atölye açtık. Mahallenin gençlerinin bisikletlerini tamir ediyoruz. Hı hı. Hatta daha da büyütebiliriz. Biz bir itfaiye, itfaiye birimi kurduk. Eğer yangın çıktığında yangından önce ilk önce biz gidiyoruz. Amin. Deyip bütün, e, bütün e, çevrenin sorunlarını sahiplenen ve onlara çözüm üreten. İşte o zaman öğrenme anlamlı oluyor. Eğer öğrenmenin gerçek bir alıcısı yoksa, hı hı. E, hiçbir anlam ifade etmiyor diye düşünüyorum. Evet. Ve bu Öğretmen Liderliği Projesi'ni kurduk hocam, 4 yıl önce bu Maltebe'de evet. yaptığımız. Evet. Ve burada öğretmenler için, hocam sorum şu, bu öğrenme anlamlı mı? Mesela Türkçe öğretmeni diyor ki, yaz tatilinizi evet. yazınız. Niye yazayım ki ben yaz hı hı. Zaten sınavın kendisi anlamsız. Hı hı. Düşünme süresi bir dakika. Hı hı. Hocam hangi bir bilim insanı bir dakika düşünerek bir sorun bulabilir? Hı hı. Hiç kimse bulamaz değil mi? Ve oradan ve benim bir öğretmenim var, fen bilgisi öğretmeni 4. sınıf çocuklara dedi ki müfredatı unuttu. Siz dedi hangi sorunun cevabını merak ediyorsunuz? Hı. Çocuklar böyle anlamsız sorular dedi, hayır dedi eve gidin annenize babanıza konuşun. Hangi soruların cevabını merak ediyorsunuz? Bir tane çocuk geldi. Hocam dedi ya çamaşırlar dedi biz dedi bazen makinede kurutuyoruz bazen dışarıda dedi nasıl kuruyor bunlar. Ha şimdi deney yapacağız bunu öğreneceğiz işte dedi. Böyle bu şekilde anlamlı şeye dönüştürdüğünüz evet. zaman o öğrenme gerçek öğrenme evet. oluyor. Peki hocam tam o noktada şimdi bir dünya aile onu söyleyecek. Sbs sınavı var, üniversite sınavı var. Bunları sormuyorlar orada. Yani uzun vadeyi planlayan bir aile buna itiraz eder. Evet. Iki yani şey bir yerde tıkanır mı bu diye düşünüyorum ben. Şimdi top bir dönüşün noktasında evet. Ama şu anki sistemin içerisinde nasıl çıkış? Şimdi ya? şöyle, Vietnam'da Amerika hmm. Vietnam'dan çekiliyor. Evet. Ve araştırıyorlar neden Vietnam'da başarısız oldu diye. Sosyal psikologlar inceliyor diyor ki Vietnam'da başarısız olmasının sebebi şu. Normalde bir insan ne zaman savaştan geriye döner? Savaşı kazanınca döner. Hmm. Vietnam'da öyle bir şey yapmışlar ki. Kural koymuşlar. Bir asker örneğin on defa cepheye çıkarsa geriye döner diyor. <gülüyor> e o zaman askerin motivasyonu ne? Ölmeden on kere git gel. Hani biz çocukken futbol maçı yapardık. Kaleye kimse geçmek istemezdi. Üç gol yiyen. Üç gol yiyen çıkar. Bir gol yiyen. O zaman kalecinin motivasyonu ne? Gol yemek. Maçın motivasyonu ne? Gol yememek. Çatışıyor. <gülüyor> Şimdi bu sınav sistemi varken öğrenmenin olmasını beklemek dünyanın bana göre en büyük çılgınlığı. Tamam. Ama ama şunu da görüyoruz yine Örtmen liderliğindeki verilerden görüyoruz. Bir çocuk öğrenmenin zevkini aldıktan sonra sorumluluk bilinci kazandığı an bu sefer de sınavın, sınavın sorumluluk bilincinde almaya başlıyor. Çok güzel. Evet, çok güzel. Ve orada da artışı görüyoruz. En temel mesele de sanıyorum evet. bu noktada. Yani Çünkü bunlar konuşulduğu zaman, bunların üstüne gidildiği zaman insanlar şeyi düşünmeye başlıyorlar. Ya bir yere gitmez buradan çocuk diye düşünüyorlar. Ama siz diyorsunuz ki hayır buradan çalışmanın keyfini, üretmenin keyfini aldığı zaman o transforma edilebilir bir tavırdır diyorsun. Edilir. Hocam hem eleştirel düşünme becerisi kazanan... Hı -hı. Öğrenmenin zevkini alın. Hem de sınav notları, sınıftaki yazılı notları arttığını e, elimizde veriler var. Çok net görüyoruz. Ben Sıta. ona girmek <gülüyor> istiyorum biraz. Şimdi sen şu anda bir fiil veri toplamış birisi evet. ve Türkiye'de veri evet. toplamış eee doktoranı bu verilerle yapmış. Evet, Başarılı evet. bir şekilde bitirmiş durumdasın ve önce tebrik ederim. Çok sağ olun hocam. Çok sağ olun. E, Doktor Özgür Balat. Evet. Evet, Özgür Bey falan diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyebilirsiniz Sayın hocam. Sayın doktorum. <gülüyor> Şimdi eee Mekem Üniversitesi'nden bu güzel gurur duyulacak bir şey ülkemizle bir e, bu e, David Frost'un e, öğretmenin liderliğiyle ilgili önemli bir bakış tarzı vemızdan ısarla duruşu vardı Sen de bu kavramla ilgili Türkiye'de araştırma yaptı evet. ve bir fark yaptığıyla ilgili bulgular ortaya evet. çıktı evet. bunu kısaca bir özetleyebilir misin ne demektir bu evet. öğretmen hocam liderliği. şimdi iki tane çıkış yolumuz var İki tane birincisi şu öğretmene gidip so doktoradan önce sordum öğretmene. dedim Hı. ki bu okulun dedim lideri kim müdür dedi Hı. Sen liderlik yapabilir misin? Dedim ya müdür varken ben nasıl yapayım dedi bir liderliği Otorite ve hiyerarşi içinde bir kavram görüyor. Bir kişi müdürse liderdir. Liderdi. Mesela Gandhi, mesela Atatürk, Samsun'a çıktı, asker e, şey, müfettiş olarak çıktı, askerliğini bıraktı, yani otoritesini bıraktı. Evet. Değerler ön plana çıktı. Gandhi hiçbir devlet görevinde ya, yer, yer almadı. almadı. Yani otoritesi olmadan etki yaratabildi. Öğretmenin kafasında bir defa bu var. Lider diyor, müdürdür diyor, o varken diyor bana bir şey düşmez. Bu birincisi bunu bulduk. İkincisi Hocam dedim siz kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz diye soruyorum iki yöntem çıkıyor hocam biri seminerler Hı -hı. seminer yolu iki de yüksek lisans seminerlere gidiyor geliyor peki böyle bir öğrenme sistemi olabilir mi yani bilginin aktarıldığı bir e, oturarak dinlediğiniz şöyle olurdu hocam siz sigara içiyorsunuz Hı -hı. diyorum ki iki saat seminer veriyorum sigara içmeyi bırakın diyorum bırakamazsınız öğretmenlerde böyle gelişiyor ben de dedim Hı -hı. ki o zaman öğretmenlerde öyle bir kimlik yaratalım ki Öğretmen kendi öğrenme sistemini yaratsın, hı hı. sürekli öğrensin. Bu nasıl olur? Hı hı. Hı hı. Bir sorusu olur, onu test eder, veri toplar, onu uygular, meslektaşına sorar, gözlem yapar. Dedim böyle bir yapı oluşturabilir miyim? İki, müdürün bazı görevlerini, müdürün desteğiyle e, okulda değişim yaratabilir mi? Yani öğrenen bir kültür yaratabilir mi? Baktık, e, Türkiye'nin hiyerarşik yapısı çok güçlü. Hofstet diye ünlü bir araştırmacı vardı. Evet. Sıfırla yüz arası her e, kültüre puan vermiştir. Yüz çok hiyerarşik. Türkiye'nin 66, evet. oldukça hiyerarşik. Mesela evet. İsrail'in 10, evet. Amerika'nın 30. Hı -hı. Bu ne demek? Bu Hı -hı. ne demek? Tam korku kültürüne uygun hocam, evet. Hiyerarşi çok güçlü demek. Hı -hı. Ben de tezim şuydu. Öğretmenin liderlik kapasitesini geliştirip okula değişim yaratabilir miyim? Yani Hı -hı. E, öğrenme kültürü yaratabilir miyim ve çocukların çıktısına yapabilir miyim diye e, bir yıl boyunca denedim hocam ve sonuçta gördük ki. Öğretmenler ki hocam Okyay'dan ok çıktı artık geri dönüş yok diyor. Hı hı. Ve ben de diyorum ki tezim şu okulları biz geliştirmek istiyorsak öğretmen üzerinden geliştirebiliriz ama müdürün desteğiyle. Ve bu sistemi kuruyorum ve derinlemesine çalışıyorum. Bir öğretmenle bir yıl çalışıyorum hocam. iki saat seminer değil ya da bir hafta sonu değil. Evet. Özünde bu var. Toplam kaç öğretmenler çalıştı? Hocam şimdiye kadar... Ee... Yani özel okullar ve 300 öğretmen olmuştur. Oldu. Ama bizzat derinlemesine 50 tane de okul oldu. Oldu. Evet. Ve elde ettiğin başarı yüzde kaç civarında bu dönüşüm? Hocam o çok güzel bir soru. Öğretmendeki değişim belki yüzde yüz. Ama evet. okul kültüründeki değişim çok zor. <gülüyor> okul kültürüne yansıttık diyebilir miyiz? Hayır. Orada başarımız belki yüzde yirmiyi geçmez. Evet. Ama Öğretmenin kendisinde farkındalık, öğrenmeyi öğrenmede her öğretmeni, zaten hocam şöyle oluyor. Öğretmen o sisteme giremezse iki ay sonra programdan çıkıyor. Çünkü gönüllü bir program. Hmm. Kalanlar zaten gidiyor. İstekli olanlar evet. kadar kaç öğretmen çıktı derseniz, e, yani yüzde, yüzde %10'u, 15'i sistemden çıkmıştır, ben hmm. yapamam demiştir. Evet. Geri kalanlarda yüzde %100 başarı oluştu ama orada önemli olan müdürün desteğini bütün okul kültürünü dönüştürmek. Evet kaç müdür girdi <gülüyor> müdürlerden ben yapamam deyip çıkanlar var mı e, müdürlerden ben ö, öyle diyen yok ama e, desteğini de sunmayan müdürler var evet. öğretmenler kendi hallerinde kendi sınıflarında bir gruplarla bir şeyler yapmaya çalışıyor ama öyle müdürler var kocam hocam diyor bu mükemmel bundan sonra diyor bütün okul diyor, bunun üzerine çalışacak hı hı. E, aktif öğrenme üzerine çalışacak diyor bütün okul diyor, veli eğitim yapacak diyor öyle müdürlerimiz de var var tabi o müdürler evet. proaktif lider hocam. Evet. Diğerleri de durumu idare edenler diyorum ben. Durumu evet. durum <gülüyor> idare ediyorlar. Öğretmenler işte yapsınlar falan <gülüyor> diyen müdürlerimiz de. Evet. evet. Bu velilerle ilgili kısım da çok önemli evet, değil evet. mi? Yani bu, tabii şimdi bütün bu sistemin içerisinde sanıyorum veli iletişimi en önemli noktalardan biri oluyor. Çünkü çok büyük bir değişim olmaya başlıyor ve e, orayı eğer iyi yönetemezsen destekte de problem olmaya başlar diye düşünüyorum. Şimdi ben başladığımda belli benim modelimin içinde hiç yoktu. Aha. Ee, orayı göz ardı etmişim ben. <gülüyor> Ama pardon David Frost mı geliyor bu? O göz David etmiş... Frost da yok Belly. Ben de yok. Belki de oradan evet. <gülüyor> Çünkü evet. ben diyorum ki modelim bu diyorum. Ben böyle okulu geliştireceğim diyorum. Belly <gülüyor> hiç göz ardı etti Bu Veli. önemli söyledi. Evet, mi? göz ardı ettim Belly. Yani modelde A bir gelişme olmuş orada. Evet tabi. Ondan sonra evet. öğretmen diyor ki hocam diyor ya şimdi diyor ben de çocuklarla iş yapıyorum diyor. Evde diyor tam tersini söylüyor. Bu bir. İkincisi, ''Hocam diyor ben aktif öğrenmeye geçtim, diyor deney yapıyorum.'' diyor. E, veli geliyor, ''Bugün çocuklar oyun oynamış.'' diyor, evet. ders ediyor. Başka bir Veli geliyor, ''Hocam diyor, defteri bomboş, hiçbir şey yazdırmamışsınız.'' Evet. Çocuk heyecanından uyuyamıyor. <gülüyor> veli diyor ki, ''Defteri hiçbir şey yazdırmamışsınız.'' <gülüyor> Bazıları, küçük çocuklarda mesela birinci sınıflar, Veli'nin destek vermesi lazım, kontrol etmesi lazım. Veli yapamıyor bunu. Hı -hı. Ondan sonra bütün öğretmenler dedi ki, ''Hocam Veli'siz bu iş olmaz.'' O zaman ne yapacağız? Bırakacak mıyız? Bırakmayacağız. O zaman bütün velileri sisteme dahil edeceğiz. Ve öğretmenler ondan sonra sizin kitaplarınızdan çok yararlandılar hocam. Çünkü aile nasıl olur? Mesela başarıya götüren aile kitabı özellikle. Nasıl olur diye okumaya başladılar. Ondan sonra orada da bir model oluştururlar. Ve bütün okullar veli eğitimine başladı. Hocam ilkokul mezunu bir kadın sonra videolarını çektiler. İlkokul mezunu hocam belki de çok okudu Diyor ki videoda benim diyor çözemeyeceğim hiçbir sorun yoktur. Bu ben yapabilirim duygusundan başka... ...önemli daha bir duygu var mı canım dünyada? Müthiş. Ben yapabilirim duygusu. Müthiş. O kadın videosu hiç diyor... ...benim diyor çözemeyeceğim hiçbir sorun yoktur diyor. <gülüyor> evet. Bu önemli bir... E, ...gelişim hakikaten e, ve tahmin ediyorum... ...bu gelişimde müdürün desteği gerekiyor. Müdür, tabii. kesin gerekiyor hocam. Zaten e, yönetmelikler korkuyor müdür. E, kendini geriye çekerse... ...öğretmenler diğer öğretmenler ulaşmakta... E, ...zorlanıyorlar. Ama müdür işin içinde olursa işler çok kolay oluyor ilk önce benim müdüre eğitimim de yoktu hocam sonra baktım ki olmuyor hemen müdüre eğitimi geliştirdim aslında bütün aktörleri dahil etmeyi gerektiriyor Hepsini yani herhangi birini dışarıda bıraktığın zaman eksik kalıyor. hele bizimkisi gibi şimdi biz o hiyerarşik düzende 66 puanı da almışsak sistemin içerisinde yer alan herkese bir şey yapmak durumunda kalıyorsun evet. yani şimdi hocam şunu görüyoruz ama benim 37 yıllık öğretmenlerim var. Ben 33 yaşındayım. Onlar öğretmenliğe başladığında ben daha <gülüyor> <gülüyor> daha üst. 34 oldum hocam ya. Yani. <gülüyor> Ve öğretmen geliyor bana. Hocam diyor çok güzel şeyler yaptım diyor. Öğretmen arkadaşlara da bir anlatabilir miyim diyor. 37 yaşındaki heyecanı görün hocam. Bundan daha güzel bir şey olamıyor. <gülüyor> <gülüyor> 37 yaşında değil parmak. 37 yıllık, yıllık sonunda. <gülüyor> bir tane öğretmen geldi dedi ki hocam. Vallahi dedi Özgür hocam dedi ben dedi. şey yapacaktım. Emekli. Emekli olacaktım dedi. Hocam ben bir tur atacağım dedi. Ay, ay, ne kadar ay, ama şunu da söylemek zorundayım. Bir tane e, bir erkek bir tane geldi. Hocam dedi, tebrik ediyorum dedi ama seneye bizim hanımı almayın dedi. Neden dedim. Evi dedi ihmal ediyor dedi. Hı. Yani bu şu demek hocam. Örtmenler çok çalışıyor. Bu değişimi sağlamak kolay değil. Çünkü bütün bildiklerinizi sorguluyorsunuz. Bütün bildikleriniz şey. Şunu demeniz lazım. Hocam ben herhalde çok iyi bir öğretmen değilim diyebilmeniz bilmeniz lazım. Bunu demek şey, de çok, öğrenmeye çok açık hale gelir? Evet, yani. Eğer kim öğretmen hocam özel okullarda da öyle geliyor öğretmen. Sen bunu biliyor musun? Biliyorum. Sen bunu biliyor musun? Biliyorum. Sen bunu evet hepsini biliyor. Seni aldık. İki ay sonra ben bilemiyorum diyemiyorsunuz. Her şeyi kapatıyorsunuz, sorunları kapatıyorsunuz. Öğretmeni nasıl geliştireceksiniz? Evet. Ama ben bilemiyorum diye bir kimlik geliştirirseniz öğretmende o artık o öğretmenin kimse tutamıyor hocam. Doğru, çok haklısın. Bu uh, David Frost'un İngiliz, uh, Anglo-Saxon kültürü içinde geliştirdiği modele sen Türkiye'de bakarak yeni eklemeler yaptın. Tahmin evet. ediyorum o onların farkına varmaya başladı. Ya, ya. Ve senin çalışmanın sonunda daha uluslararası, kültürler arası bir model oluşmaya başladı herhalde. Hocam geldi Türkiye'ye David Frost, bizim ne yaptığımızı gördü, ne heyecanla yaptığımızı gördü. Havalimanından bana bir mesaj attı, GAP diye. Kalbimde bir boşluk var diye mesaj attı. He. Sonra dedi ki, ben dedi 65 yaşındayım ve benim dedi çalışmam dedi bütün dünyaya yayılmalı dedi. Ben o gün orada karar verdim dedi ve uluslararası Örtmen liderli projesini başlattı. Şu anda 16 hmm. tane ülkede bu yapılıyor. Biz de Maltepe'de, evet. Maltepe Kaymakamının desteği, Türkiye Eğitim Vakfının desteğiyle evet. bunu büyüttük hocam. E, 44 tane okul ulaştık çok sadece güzel Maltepe'de. Çok güzel. Tebrik ederim. Bu önemli hocam. bir şey. Bunu altını çiziyorum hakikat. Evet. evet. Peki hocam şimdi ben yazılarınızı falan da okuyorum bir şey demişsiniz orada diyorsunuz ki ya çocuk başarısızlığı yaşasın diyorsunuz. Evet. Yani çocuklar başarısız olmalılar diyorsunuz. Ee, bu bir yandan anlayabildiğim bir düşünce bir yandan da çok itiraz edilebilir bir hali var. Ee, herhalde başarısızlığı yaşamaktan yaşamaya da bir fark olur evet. diye düşünüyorum. Ne öneriyorsunuz? Yani tam burada Siz ne anladınız? demek istiyorum? Siz ben, ne anladınız? Bırak kısa başarısızlık yaşasın diye anlıyorum ben. Öyle dememek lazım. Şuradan geliyor aslında. Hocam sizin de o sandalye örneği var ya çocuk yani. e, işte e, <gülüyor> sandalye. Bir araştırmadan bahsedeyim size. Hayvanat bahçesinde yaşayan hayvanlar doğal ortamda yaşayan hayvanların neredeyse iki kat bazen üç kat daha erken ölüyor. Neden? Hmm. Çünkü korunaklı hiçbir e, tehlike yok. Neden ölüyor? Çünkü hayvan duruyor böyle sabah kalkıyor yönde yiyecek var. Diyor Amaç ki, yok. Ha? <gülüyor> Amaç yok hayatta. Bu, bu diyor yiyecek nereden geldi diyor. Hı hı. Bir sonra gelip gelmeyeceğini de bilmiyor. Bir stresli hayatı var. İki mücadele Va. şeyi yok. Hı hı. E, gerçek hayata bakıyorsunuz o mücadele yaşıyor. Şimdi çocuk hı hı. aslında bu cümle o kadar önemli ki. Narsist kişilerle narsis, hı hı. yani başarı odaklı kişilerle liderler arasındaki farka bakılıyor. Başarı odaklı kişi başarısız olduğu zaman başarısızlığını kendi kimliğini reddi olarak görüyor ve sürekli başarısızlıktan kaçıyor hı hı. Çünkü diyor ben başarılı olursam babam beni kabul etmez Ben başarılı olursam diyor öğretmenim beni kabul etmez Çünkü beni başarımdan dolayı seviyor Anladım. onlar diyor ama mesela lider insanlar sağlıklı başarı da diyebiliriz ona başarısız olduğu zaman onu analiz ediyor Anladım. ve çocuğuyla da analiz ediyor ze alıyor Hayır evet. diyor değil mi böyle abla oldu burada önce bir şey var diyor yani evet. böyle bir heyecan var yani hocam e, F MRA çekimleri var, e, araştırmalarda bir problem veriyorlar, çocuğa problem veriyorlar. Problemin cevabını bilemediğinde cevabı söylediklerinde beyinde zevk e, dopamin salgılanıyor mu diye bakıyorlar. Çocuk sorunun cevabını öğrendiğinde salgılanmıyor. Uğraşırken ya da kendi keşfederken evet. salgılanıyor. Ne kadar önemli. E, şimdi o zaman çocuk başı, anne baba çocukla beraber başarısızlığı hmm. analiz ettiğinde verdiği mesaj şu: bir senin kimliğini ben Başarılı olman ya da başarısız olmanla ilgili e, onunla kabul etmiyorum. İki, ben her başarısız olduğumda buradan bir şey öğrenebilirim ve bir dahaki de daha iyi yapabilirim. Edison kaç defa başarısı oldu? Rivayet çok. 650'den 9000'e kadar duydum. <gülüyor> Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Cambridge'de biyoloji doktora yapan bir arkadaşım dedi ki bizde en çok neye bakıyorlar biliyor musunuz? dedi? Bir hatayı nasıl, hatayı nasıl görüyorsunuz? E, yani kabul, duy, ediyorsun. kabul ediyorsun. Neden hmm. dedim, çünkü biyolojisi dedi, sonuç alabilmen için dedi, belki Dinler, bin, tane bin tane deney dinlendir. yapman lazım tabii. dedi. Sen üçüncü deneyde hayal kırıklığına uğrarsan, evet. o deneyi yapamazsın dedi. Evet. Ve oradan evet. anlıyorum ki, başarısızlığı tadacaksın, e, bir yazı yazdım, eğitimde... Pardon ya, pardon şimdi, şimdi adını hatırlamıyorum ama aşının adı bilmem ne, e, 696 yemiş. Nereden çıktı bu? 696. 696. <güler> <Evet, güler> buluşlar da evet, onun tabii, canım, tabii. Evet, evet Kesinlikle... Ee, e, ne, ne? Hocam peki... Biraz somutlama adına soruyorum. Tamam. Ana babalar şimdi tamam fikri aldılar. Yani evet, evet bir başarısızlık yaşasın meselesi. Bizim çocuk bugün geldi ve kötü bir not almış diye. Evet. Ne öneriyorsunuz? Şimdi, şimdi ne yapsın ana şimdi baba? Şimdi kötü notta sorun var. Heh. Kötü notta sorun var. Çünkü başarısızlık deyince ilk algılayacağı şey o ha, ana işte. babanın. Yani bizim veyahut hatta sizin tanımladığınız başarısızlığın ne olduğunu bir anlamakta fayda var. O ana babanın kriteri senenin sonunda gelen karne. Dolayısıyla o karneye yatırım yapan sınavlar. Evet şimdi ben çok pardon şöyle diyorum. Çocuklardan çok yüksek beklentiniz olsun. Çünkü ne kadar yüksek beklenti varsa, yüksek beklenti ek olarak ne kadar yüksek e, destek varsa çocuk o kadar başarıya gider. Hatta hocam eğitimli aileleri bekleyen e, zararlar diye bir yazı yazdım. Orada eğitimli ailelerin çocuklardan beklentileri çok fazla... Ama o kadar çok çalışıyorlar ki çocuğa duygusal desteği veremiyorlar. Ve çoğu eğitimli ailenin çocuğu da e, bu yüzden zarar görüyor. Şimdi çocuktan hmm, eğer önemli. dışa bağımlı bir beklentiniz var ise, hmm. not, bu başarı odaklı bir çocuk yaratır ve zararlıdır. Doğru. Ama çocuktan kendi kontrolü içinde olan beklentileriniz olursa ne demek? Çok çalışmak, hmm. dürüst olmak, etik değerlere sahip olmak, gayret etmek, gayret bırakmamak, bırakmamak, bırakmamak, eğer çocukları azmetmek. Bu, azmet etmek. Çocukları bunlar... Süper. Beklerseniz çocuk başarısız olduğu zaman diyecek ki benim başarısızlığımla ilgili benim yapabileceğim çok şey var. Ama not ile yap eğer çocuğunuzu not ile değerlendiriyorsanız zaten temelde o sorun var. Evet. Tamam. Ama diyelim ki not da kötü geldi. Şimdi alternatifleri söyleyelim. Bir anne çocuğuna ne diyebilir? Der ki üzülme oğlum. Üzülme oğlum. Bir duygu bastırma. Değil mi? Ne kadar kötü. Hı -hı. İki. E, diğer şöyle diyor. Mesela şöyle şöyle duyumlar da alıyorum ben. Test ediyorum bunlar. Velilere soruyorum ne diyorsunuz diye. Diğer çocukları soruyorum diyor. Mesela herkes kötüyse herkes kötüyse canını sıkma diyor. <gülüyor> Çocuğa ne mesaj veriyor? Senin değerin diğerleriyle Diğerlerine bir... göre tasarlanır. <gülüyor> 3. E, öne, önemli değil oğlum diyor. Bu önemli değil diyor. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun diyor. <gülüyor> o zaman bir iş önemsizse çocuk Yapmıyor, yapmasın, yapmasın o zaman. Yapmasın zaten. Tabii. O zaman o Değersizleştiriyorsun, çocuk değersizleştiriyorsunuz. Değersizleştiriyorsunuz. Ama Temelde bunlar yanlış ama oldu diyelim. Sonra geliyorsunuz. Evet kaç aldı? Evet. Oturalım analiz edelim bakalım. Bir daha aslında bunu nasıl yapabiliriz? Çok güzel. Neleri biliyorsun neleri bilmiyorsun? Şunları biliyor. Şunları. Çocukla bir analiz ettiğinizde çocuk diyor ki bir ben bunun sebebini öğrendim. İki ben bunu düzeltebilirim. Çok o şekilde gidiyor. Ve şeyi de o zaman yavaş yavaş da diğer tarafa geçmek de mümkün o zaman değil mi? Yani böyle dışarıdan değerlendirmeler tabii, tabii. yerine. Zaten orayı önermiyoruz diyorsunuz. Evet, benim anladım. kesinlikle. Orası değil asıl mesele ama velev ki şimdi öyle bir durumun içerisindesiniz. Ki, bir şey yapmanız lazım. Bu dönüşüm şak diye olmayacak. Ama oradan oraya geçişte de yavaş yavaş buradan yürümek lazım. Her zaman öğrenme bilinci içinde olmak, analiz etmek ve ders çıkarmak. Çok güzel. Olayınızı Burada... Bu basket alanında çok meşhur olmuş ve hayranlık uyandırmış bir koçun başarı tanımıyla ilgili şey aklıma geldi. Söylediği şu, başarı diyor. Can Vooden'dan bahsediyor. Can Vooden'dan, evet. evet, evet. Başarı diyor, bireysel bir hadisedir. Başarı bir iç huzurudur diyor. Bu iç huzurun temeli, yapabileceğinin en iyisini yapmaya gayret etmiş olmaktan gelir. Evet. Olabileceğinin en iyisi olmaya azmetmiş olmak ve gayret etmiş olmayı bilmekten gelir. Evet. Diyor. Evet. Bunu bildiğin anda diyor, bir uçuculuk gelir ve başarı budur. Diyor. Evet. Şimdi böyle baktığın zaman ne kadar önemli bir şey? Çok. tamamen kontrol altında mı çocuğun bu en iyisini yapabilmek? Tamamen kontrol Yapabileceğinin aldığı. en iyisini, i̇yisini yapmak, yapmak tamamen kontrol altındadır. Zaten başka bile? da hiçbir şey yok. tamamen kontrol altındır. Mesela ya. anne diyor ki birinci oldun mu olamadım diyor. En iyisini yaptığını yaptım birinci oldun mu olamadım. Çocuk diyor birinci yok, olamamışsın. Buradan bir mesaj verelim değerli izleyenler böyle dediği zaman bir anne çocuklar şöyle desin. Ama anne baba öbür arkadaşın annesi babası daha zekiymiş. <gülüyor> Ondan dolayı sizin bana verdiğiniz zeminde bir aksaklık var ya. Evet, evet. Beni niye kıyaslıyorsunuz? Potosyuma az olmuş. Biliyor musun? Senin yaşında Bill Gates ne kadar büyük bir şirket kurmuştu baba. Evet. Değil evet, evet, evet Aynı yere evet, gidiyoruz. Evet, evet, evet, evet. Değil mi? Tabii canım yani aslında çocukları kurtardık. <gülüyor> evet, kurtardık. <gülüyor> o hakikaten önemli bir şey ya. Yani insanın kendi kendini değerlendirebilecek beceride ve yetenekte olduğuyla ilgili bir mesajı ...çocuğa veriyor olmak çok anlamlı. Kesinlikle. Onu yaptın mı zaten... ...dünya başka bir yere geliyor. Diyorsun ki... ...sen bilirsin. Bunun iyi mi, kötü mü... ...sana göre... Senin kapasitene uygun olup olmadığını ancak sen bilirsin. Ama orada desteği de çekmemek lazım. Tabii ki az önce o vurguyu yaptınız. Ben özellikle onun altını çizmek istiyorum. Siz dediniz ki duygusal destek. Evet. Çünkü orada yanlış anlaşılmaya müsait bir başka yer var. Desteklendi desteklendim. bizde anlaşılan şu. Otur yap ödevini ben de senin yanında duruyorum. Hı. En iyi ihtimalle yanında duruyorum. Normalde soruyorum ya da ben de seninle yapıyorum. Çünkü... Bizde ana babanın destekten anladığı bayağı hands-on böyle eller içinde birlikte yapalım kısmı hmm. ama siz duygusal destekten bahsediyorsunuz. Tabii duygusal destek. Ya yani bu ben yaparımla ilgili bir destek herhalde değil mi? Çocuğun o John Wooden'ı eee yani John Wooden üzerine araştırma yapıyorlar. Neyi buluyorlar biliyor musunuz? Çok az övgüde bulunmuş. %6, %7. yüzde yedi Çok az yergide bulunmuş. %5. %85'inden fazlası geri bildirim. Geri bildirim. Şey geri bildirim, e, bilgilendirici geri evet. bildirim, sürekli gelişim. Ve kişiye gelişir, özgü. Tabi tabi yani. canım o. Hocam yeni bir kitap okuyorum orada da çok enteresan bir şey anlatıyor. Şirketlerde bir kişi bir proje üzerinde çalışıyor Hı -hı. ve projeyi eleştirdiği zaman radyo bu benim projem ve bilgiyi kapatıyor. Ama bazı şirketler ne yapıyormuş biliyor musun hocam? Bir kişi üç projede aynı anda yapıp Vay. onun kimliğini o projelerin hiçbirine bağlamıyor sürekli geri bildirim veriyor ve sürekli gelişiyor ve inanılmaz sonuçlar çıkıyor. Evet. Yani bu bu kişiselleştirmesine da kişiselleştirmesine engel oluyor yani yani bu, bu benim üretimimle ilgili bir durum, şahsiyetimle, kim olduğumla ilgili kim bir durum. Kim olduğumla ilgili. Ne kadar önemli. Bu e, bağlamda e, şimdi benim oğlum Timur'la ilgili işte basket hikayesi var. Atamadı, üzüldü. Baba biliyorum de utanıyorsun dedi falan orada. Ve daha sonra yıllar sonra 7-8 yıl sonra e, konuştuğumuzda baba sen o gün bana özgürlüğümü verdin dedi. Çok önemli bir laf. Cevap, evet. cevap. Ve bunun üzerinde çok düşündüm. Çünkü o zaman farkında değildim. itiraf ediyorum. Evet, <gülüyor> evet. Konuşurken Allah yardım etti doğru konuştum yani. E, hakikaten tamamıyla kendi yapabileceği şeyler üzerinde durmuştum. O zaman özgür hissetti hakikaten. Yapabileceğin en iyisini yap. Joşbuyle yap. Mutlaka elinde sonunda hedefine ulaşırsın. O gün sen bana özgürlüğü mü verdin baba dedi. Şimdi özgüre bunu söylemek de çok güzel geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kısa bir aradan sonra birlikte olacağız efendim. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam edecek final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla İnsan Insana programı devam ediyor. Özgürcüğüm ne güzel bu anlattığım hikayelerde de senin ismin tam uyuyor. <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Çok hoş oldu. Hocam bir şey ekleyebilir miyim? Buyur. Anne baba, çocukların anne babasının yargısına ihtiyacı var. Çok fazla sınır ve yargı olunca çocuk kendi e, anneye ve babaya bağımlılığından kurtulamıyor kendi kararını kendi veremiyor. Yani kendi bu benim için iyi mi kötü mü bu tehlikeli. Evet. Sınırı da açınca, sınırı da açınca bu sefer de anne babasına kızgın büyüyor. Çünkü çocuğun bir beklentisi de anne ve babasının onu koruması. O zaman sınırlar çizip sınırlar içinde bağımsızlık yapmak çok önemli bir denge var orada. Çok güzel o, o, da, Ait olma, birey olma aynen, dengesi bir öyle. Evet. Evet. Tamam, Hatta de öyle, öyle <gülüyor> bir yazı yazmıştı. <gülüyor> ait olma, birey olma. Evet. O denge meselesi önemli hocam. Bu bahsettiklerinizin içerisinde muhtemelen en önemlilerinden biri bu ben yapabilirim evet. meselesi. Sanıyorum evet. onu yaratabilen çocuk da hakikaten çok başka bir yere gelebiliyor. Ne söylemek istersiniz onunla Şimdi ilgili? Şimdi o hani bir anneden bahsetmiştim ya çocuklar da Aha. ben yapabilirim duygusu olması için ne olması lazım biliyor musunuz? Her çocuğun kendi becerisinin çok üstünde değil bir birim üstünde iş vermemiz lazım çocuk onu yapmasa. Ama Süper. okullarda ne oluyor? Ne oluyor? En çalışkan öğrencilere göre Tabii. yapılıyor, yüzde 20'si, yüzde 30'u öğrenilmiş çaresizlik bırakıyor. Size bir araştırmadan bahsettim. Yale Üniversitesi'nde Curtis diye bir araştırmacı, 50'lerde yapıyor. Fareleri falan üstüde yüzdürüyor. Fareler ortalamaya bakıyor, 10 dakika yüzüyorlar. Bazıları için şöyle bir şey yapıyor hocam, yüzerken, yüzerken suyu alttan arttırıyor, hı hı. fareye şöyle bir ilizyon yaratıyor, ben yüzerek kurtuldum. Evet. Yani ben yapabilirim duygusu kazandırıyor fareye. Evet. Sonra o fareyi alıyor. Evet. Başka bir fanusta yüzdürüyor. Bakalım ne kadar yüzecek boğulmadan. Normalde ortalama 10-15 dakika yken hocam o fare 72 saat yüzüyor. 72 saat. Yani. Oh, Müthiş rakam. Ya. Ben yapabilirim duygusu. Hocam bir çocuğa ben yapabilirim duygusu verdiğiniz an... iş bitiyor zaten. İş bitiyor. Evet. İşte azim. İşte sabat dediğimiz hadise. Hocam otokontrol IQ'den daha fazla çocuğun hayatına başarıda daha etki ediyor. Ben şunu düşünüyorum... IQ ile okul başarısı arasındaki a, korelasyon %40. Evet Zeka bölümü yani evet. zeka ile ilgili. Yüksek evet, evet. aslında. Evet. Neden? Çünkü IQ bilissel beceriyi ölçüyor. Evet. Okul değiştiriyor bilissel beceri. Evet. Ama gerçek hayattaki virtüelizlere bakıyoruz. Sporculara bakıyoruz. iş adamlara bakıyoruz. 90 IQ'lu kişiler var. Evet. <gülüyor> Demek ki hayat başarısıyla IQ arasındaki bağlantı %10. Onlarda ne, diye, ne var diye bakıyoruz hocam. En önemlisi ne biliyor musunuz? Oto kontrol. İşte evet. bu ben yapabilirim duygusunda. Evet. İkinci de ne çıkıyor biliyor musunuz hocam? Empati. Wow. Wow. Empati çıkıyor Süper. Yani. Evet. Hatta bir kitap var e, İlkokulda ne öğrendiysem e, Anaokulda öğrendim diye Arkadaşına vurma, şeyini paylaş falan Aha. Hepsi gerçek evet. hayatta başarılı Tehlikeli yani. tutun Ama şey boyutu var tabi ki Yani Yaşam ilişkiler üzerinden yürüyor Konusuyla ilgili müthiş bir mesajı var tabii, kesinlikle. Yani tek başına değilsin Tek başına hayatını sürdürmüyorsun Bireysel olarak ne kadar becerikli Ne kadar yetenekli olursan ol ilişkilerinin de varlığının farkında olman lazım diyor bu çünkü başka bir yerden açıklayamıyorsun. Şimdi bakıyoruz. Michelangelo gidiyor 100 metre sonra Da Vinci'yi görüyor. Bütün şeylere bakıyoruz hocam. Hepsi bir gelişim kültürünün içinden çıkmış. Evet. Amerika'da araştırma yapıyorlar. Zenciler neden başarısı? Zenciler tek çalışıyor, beyazlar beraber çalışıyor. Yani bu, ve mentor bütün bir yere gelmiş insanların mutlaka bir mentörleri oluyor. Evet. Ama Hepimizin hayatında var o. Ondan dolayı Cahit Okuray, Mümtaz Turhan diyorum ben her seminere çıktığımda benim mentorlarım da hakikaten ee, ve eminim senin hayatında da bugün Özgür Babat olmanda mentörler mentorlar, sana yol gösterenler, seni cesaretlendirenler oldu. Kesinlikle hocam. Ee, ve şunu söyleyeyim. Ee, mesela Tevdeki Güsel ablam evet. bana sürekli destek çıkmıştır. Evet. Şunu söyleyeyim hocam. Okullarda Kaç tane öğrenci, öğretmenin mentor olarak görüyor acaba? Hmm. Evet çok önemli. Çok. Ve bu son söylediklerimiz çerçevesinde yani eğitim süreciyle ilgili çok önemli bir mesaj. Çocuğun zekasını ve bilgisini geliştirmek tamam ama çocuğun ben yapabilirim duygusunu sağlamlaştırmak ve böylelikle içten gelen bir lider haline dönüştürmek çok çok önemli mesajını veriyorsun burada. Kesinlikle hocam. Bu öğretmenler için de geçerli. Yani her vatandaş için geçerli. Ben evet. yapabilirim duygusunu verdiğiniz an evet. o mutluluğu da getiriyor, tutkuyu da getiriyor. Neden biliyor musunuz hocam? Mesela bir araştırma var. Bakıyorlar hangi mesleği yapanlar tutkulu diye her meslekte eşit çıkıyor. Çok tutkulu çöpçü de var, çok tutkulu doktor da var. <gülüyor> Ve diyorsunuz ki çöpçü nasıl çok tutkulu olabilir? Ve bakıyoruz hocam o çöpçülerde ne var biliyor musunuz? Ben yapabilirim duygusu var. Ve o çöpçülerde sürekli beceri gelişimi var. Evet. Peki kimler becerisini çok iyi geliştirir? Bu problem çözme. Öğrenmeyi öğrenmiş kişiler her aynı zamanda mutlu ve tutkulu bir hayatta da yani, sürdürüyor. Şey. Yapabilirim duygusu. Ben şer yapabilirim duygusunda. Ya de. mesela tabii canım yaşam her halükarda sorun çıkartıyor. Mesele sen ne cevap veriyorsun yani? Hepsinin yani. hayatında aynı sorun var. Hepsinin hayatında aynı zorluklar ve aynı kolaylıklar var. Kesinlikle. Doğru. Burada ben e, Nurdoğan arkış arkadaşımızı da hatırlamak istiyorum. Bir kitap yazdı. Mümkün mümkün diye. Yani bir olaya baktığımız zaman. ...nasıl bakıyoruz? Garanti diye baktığın zaman emek vermiyorsun. Yok abi mümkün değil diye baktığın zaman emek vermiyorsun. Ya mümkün dediğin zaman emek veriyorsun hadisesi ve liderliği ona bağlıyor. Ee, hakikaten senin de söylediğin gibi... Bir araştırma <gülüyor> söyleyeyim mi hemen hocam bununla ilgili? Ee, mümkün, evet. Diyet Onu diyet e, diyet kimler... Bir grubu diyet al diyet programını almışlar. Kimler daha fazla kilo verebilir diye... Kilo vereceğine inananlar ve inanmayanlar diye ikiye ayırmışlar. İnananları da ikiye ayırmışlar. Bu kolay diyenler, bu zor diyenler. Sizce hocam hangisi en fazla kiloyu vermiştir? Ee, kolay diyenler. Hayır. Değil İnanan mi? zor hayır. diyenler. Aslında siz söylediniz. <gülüyor> <Evet. Ha. gülüyor> ee, i̇nananlar ve, ve zor, diyenler. zor diyenler. İnananlar ve zor diyenler. Onlar mümküncüler hocam. Mümküncüler işte evet. diyor evet. ki. Ha dediniz ya garanti Değerleri, görenler Garanticiler, ya, Aa, garanticiler bunlar <gülüyor> garanticiler. <gülüyor> çok güzel. İnananlar ve zor görenler <gülüyor> evet, evet. en fazla kiloyu vermiş evet. hocam. Onlar mümkünciler. Değerli evet. izleyenler. Mümkün. Aydınlık bir geleceğe biz mümkün diyoruz. Ve burada gördüğünüz bir ekip var. İyi ki, hoş... Olun, İyi ki geldin. Hocam. Hoş çok geldin. Çalışmalara devam Özgürcüğüm. Şahane. Polatcığım çok teşekkürler. Görüşürüz Ama hocam. sizin mentorunuza ihtiyacım var hocam. Burada bir söz alalım. <gülüyor> Elimden geldiği kadar. Mümkün. Sağ olun. <gülüyor> ol. ol. Buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. İyi pazarlar.